Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da haftalar sonra canlı bir hukuk güvenliği programındayız hatta ee, yine programcılarımızdan Aynur Tuncel Hanım ee, bir iş gazisi diyelim hastalığı nedeniyle gelemedi ama yani iş nedeniyle hasta oldu ee, bugün e, Türkiye'deki hukuk güvenliği hukukun e, ilerleyen adımları veya mevcut durumu ile ilgili önemli kriterleri olan anayasa mahkemesi kararları e, işte yeni yasal düzenlemeler mahkeme kararları gündemimiz çok yoğun ama biz bunlardan çok yakın bir süre sonra duruşması yapılacak olan geziyle ilgili gezi davasıyla ilgili esas hakkında görüş bildirildi. Bu esas hakkında görüşü kısaca değerlendireceğiz. Kimle? insan hakları konusunda Bizi her zaman yalnız bırakmayan İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı meslektaşımız Sayın Tuğçe Duygu Köksalla yine bizi kırmadı geldi. Epey bir gündem maddesi var. Önce isterseniz hemen hafta başı ayın 18'inde gezi davası olacak. Bununla ilgili alel bir e, mütala verildi. Hatta deliller toplanmadan dosyadaki deliller tartışılmadan e, mütala verildi. Bunun e, Kavala ile ilgili Avrupa Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. Zaten bu konuda da basında çok ciddi e, bu konuda değerlendirmeler çıktı. Ama mesela yakın tarihte e, Aralık ayı içerisinde daha evvel gezi olaylarıyla ilgili yargılanan birçok kişiler ki bu davada yargılanıp 312. maddeyle cezalandırılması istenen kişiler de gezi davasında yargılandı. Fakat bu genel olarak gezi davasıyla ilgili olaylar konusunda Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Bunlarda da kısaca Duygu Hanım'la konuşacağız. Bekçilerle ilgili yasal düzenleme ee, söz konusu bunların hakikaten e, bir e, kollukta istihdamı yaratmak için yapılan bir düzenleme mi yoksa hukuk devletine yardımcı olacak bir e, ek kolluk e, mi, kadrosu mu olduğu konusunda Duygu soracağız bugün onları konuşacağız. Evet, e, isterseniz önce e, bu e, Kavala kararı ile ilgili Anayasa Mahkeme, şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı var. Arkasından birdenbire Gezi davasıyla ilgili yargılama hızlandı. Alel acele ve gizli e, oturumlarda e, yani benim kanaatime göre yani ceza yargılamasındaki 58. maddeye ceza yargılamasındaki e, 200. maddeye ki 186'dan itibaren devam eden hangi hallerde gizli duruşma yapılabileceğine ilişkin düzenlemelere aykırı bir şekilde dinlendi. Hiçbir delil toplanmadı. Dosyadaki yazılı deliller okunmadı. E, ve hemen hemen e, yani Koşar adım bir esas hakkında görüş bildirildi. Bu görüşte üç kişi ile ilgili e, Türk Ceza Yasasının 312. maddesi ile ilgili ciddi ağır cezalar isteniliyor. Bu esas hakkında mütalaya dayanarak işte diğer e, sanıklarla ilgili bu eyleme 312. maddedeki eyleme yardım. 39. maddeyle cezalandırılma isteniyor. Oysa bu tür olaylarda bugüne kadar hep örgüt üyesi olmamakla beraber örgüte bilerek isteyerek yardım etmek suçlamasıyla 220. maddeye göre 7. 220'nin 7. fıkrasına göre cezalandırılma istenilirdi benim kanaatimce bu burada teknik bakımdan doğru bir yaklaşım göstermiş. Çünkü ortada e, 220. maddenin 7. fıkasında düzenlenen örgütün yaraşık yapısına dahil olmamak, olmaksızın ona bilerek isteyerek yardım etme hı hı. eylemini tarif edebilmek için ne 220. maddedeki genel suç örgütüne uygun bir suç örgütü var bu da, dosyada ne de 314'teki 312. maddedeki Hedef suçu, nihai suçu, amaç suçu işlemeye yönelik silahlı bir örgüt yok. O, o bakımdan 227 diyememişler. 39. maddedeki yardımdan söz etmişler. Evet. Evet, evet. Ee, size göre bu mütalağının ana hatlarını biz izleyicilerimizin de anlayabileceği şekilde bir, bir, bir özetleyelim. Ee, tekrar teşekkür ederim bu arada programa e, yeniden konuk olduğum, konuk olarak davet edildiğim için çok çünkü hukuk bize. güvenliği programı benim için de çok e, kıymet ifade eden bir program. Ee, özellikle son dönemdeki yargılamalarda e, yargılamalarla ilgili usulü eksikliklerin, e, hataların olması gerekenlerin serbestçe tartışılabildiği, hukuken tartışıldığı ve dinleyicilerimize de bu çerçevede aktarılmaya çalışıldığı çok kıymetli bir program olduğunu çok düşünüyorum. teşekkür ederim. Ee, şimdi bu e, 18 gerçekleşecek olan gezi davasının Duruşmasıyla alakalı olarak siz de söylediğiniz zaten aslında çok da doğru bir şekilde isabetli bir şekilde ifade ettiniz. Kavala kararının çıkmasından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu yargılamanın çok ciddi şekilde hızlandırıldığını hepimiz fark ettik. Bunu belki izleyiciler, dinleyicilerimiz anlamaz anlamaya olabilir hukuken ne anlama geldiği hukukçu anlamında bilir belki ama hukukçu izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bilirler ama hukukçu olmayanlar ne alakası var diye belki bir soru yöneltebilirler. Şöyle bir durum söz konusu. E, Kavala kararının e, itiraz süresinin bitmesinden, kesinleşmesinden itibaren e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına göre, bunu biz Azerbaycan içtihadlarında da gördük. Tutukluluk e, tedbirinin Hükmen tutukluluğa dönüşmesi sebebiyle burada tutukluluktan e, çıkması söz konusu oluyor kişinin bireysel başvuru anlamında. Şimdi o yüzden de çok büyük ihtimalle burada bir hızlandırma söz konusu ve e, o tarihe kadar yani itiraz süresi bitene kadar 3 aylık süre e, burada bu davayı sonuçlandırıp hükmen tutukluluk durumuna geçirmek istiyor olabilirler. Bu anlamda çünkü, bir hızlandırmanın söz konusu olduğunu evet, çünkü, söyleyebiliriz. Çünkü yani belki izleyicilerimizin bazıları bilmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle şu anda gezi davasında tutuklu kalan tek sanık ile ilgili onun tutukluluğunun baştan itibaren yani 5. Evet, maddeye önemli. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesine aykırı olduğunu hatta anayasa mahkemesinin iç hukuk açısından bu konuda kendisine yapılan başvuruyla ilgili zamanında hüküm kurmadığını dolayısıyla şu anda tutukluluğunun e, mutlak surette e, ihlal anlamına geldiğini ve bunun mutlak surette düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Bu ihlali giderilmesinin tek yolunda kendisinin tahmini edilmesi evet. olduğunu söyledi. Şimdi bu şununla da benzerlik gösteriyor. Çok yakın tarihte 9 Ocak'ta çıkmış olan... ...Mehmet Altan Anayasa Mahkemesi... ...3 numaralı kararı var biliyorsunuz. Evet. Burada da e, aynı şekilde... ...Mehmet Altan'la alakalı... ...daha önce Şahin Alpay'la da alakalı olarak verilmişti. Başka bir başvuruda. E, Ahmet, e, Mehmet Altan... Mehmet Hasan Altan'la alakalı olarak da aynı şekilde kuvvetli suç şüphesi olmaması dolayısıyla yani CMK 100 ceza muhakemesi kanunu 100 çerçevesinde kuvvetli belirtinin bulunup bulunmadığının incelenmesi sonrasında kuvvetli suç şüphesi olmadığına kanaat getirilerek bu tutukluluğun baştan itibaren kanuna ve hukuka aykırı olduğunu ve doğru Giderim şeklininde tahliye olduğunu söylemişti. Bu davada Anayasa Mahkemesi benzer bir yorumu Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaptı. Şimdi biz 9 Ocak 2020 tarihli Anayasa Mahkemesi kararına baktığımız zaman e, benzer tespitleri aslında görüyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi de sonuç itibariyle şunu söylüyor. Bizim burada ilgilendiğimiz bu başvuruda ve bir karara bağladığımız mesele tutukluluğun devamıyla alakalı olan mesele değil baştan itibaren bu kişinin tutuklanmasının kanunda belirtilen şartlara uygun olmadığı kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı ile alakalı tespitti. Ve bunun giderilmesinin tek yolu da elbette ki baştan itibaren gerçekleşmiş olan bu kanuna aykırılığın tahliye ile en doğru giderim biçimi olduğu için giderilmesidir, tazmin edilmesidir. Çünkü zaten iç hukuk ıı, normlarımız açısından yani ceza yargılaması kanunu açısından dan bir kişinin tutuklanabilmesi için bir sürü neden var ama bunlardan ilk ki mutlak surette kuvvetli, suç, kuvvetli şüphesi. suç şüphesinin ve bu şüpheyi doğrulayan olguların olması gerekiyor. Kesinlikle. Öyle. Anayasa Mahkemesi burada Mehmet Altan kararında böyle bir suç şüphesinin olmadığını dolayısıyla ilk tutuklama anından itibaren ee, beşinci maddenin e, hatta anayasanın on dokuzuncu maddesinde kişi güvenliği ve özgürlüğüyle ilgili düzenlemenin e, dolayısıyla da yani tabi e, anayasa mahkemesi bireysel başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvuruda e, kanunların normunun denetimini yapmıyor. Hı -hı. Kendi güvencelediği e, şeylerin e, kuralların hak ve özgürlüklerin ihlal edilip edilmediğini denetliyor. Bu dolayısıyla Yüzüncü ilgili bir tartışma yapmasına gerek yok. Doğrudan burada beşinci maddenin e, ihlal edildiği C dendi e, olarak e, tanımlayabiliriz. Yine. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından. Şimdi burada e, Anayasa Mahkemesinin Ahmet Mehmet Altan Mehmet Hasan Altan kararının 46. paragrafında şu tespit önemlidir. Diyor ki Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına rağmen ilk derecedeki yargılama devam ettirildi diyor. Evet. Mahkumiyet hükmü ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi diyor ve istinaf incelemesi sonuçlandırıldığı aşamada başvurucu tahliye edildi diyor. Bakın bu tespitler çok önemlidir. Çünkü az önce benim ifade etmiş olduğum şeye geliyoruz aslında. Ne dedik? Bireysel başvuru anlamında eğer bir tutuklulukla alakalı ihlal kararından bahsediyorsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru içtihadında biliyoruz ki bir kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiyse artık kesinleşmemiş de olsa o mahkumiyet kararı. Kişi tutukluluk statüsünden çıkıyor ve hükmen tutuklu oluyor. Fakat Anayasa Mahkemesi burada Onu şunun altını şey çiziyor. Hüküm, Hüküm özlüğü Özlü diye Özlü. bir literatürde. Yani, yani hakkında mahkumiyet kararı verilmiş bir kişinin tutuklu olması. Hı. Fakat Anayasa Mahkemesi'nin 46. paragrafta altını çizdiği husus önemlidir. Anayasa Mahkemesi bir kere karar verdikten sonra artık o tutuklulukla ilgili. Bundan sonra kişinin yargılamasını tutuklu devam ettirilip mahkum ettirilip sonrasında bir şekilde salı verilmesi tahliye edilmesi bu ihlalin giderildiği anlamına gelmiyor. Geç giderilmesi söz konusu oluyor. Bir giderim elbette ki var kişinin özgürlüğe kavuşması anlamında. Ama geç olarak bu özgürlüğe kavuşması sağlandığı için burada ciddi bir problem var. Mehmet Hasan Altan davasındaki durumda bu ihlal kararı da bundan kaynaklanıyor. Ben burada şöyle bir örnek de vermek isterim Azerbaycan üzerinde. Bunu daha önce bu programda konuştuk. Evet. Ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlgar Mamadov Azerbaycan kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Azerbaycan hükümeti şöyle bir savunma yapmıştı. En son tahliye edilmedi. E, tahliyenin doğru giderim yolu olduğunu belirtmesine rağmen Bakanlar Komitesinin ihlal kararından sonra Keşiş Mahkemesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlali olduğu ihlal karar. kararı. Daha verdi. sonra ihlal kararı Tahliye edilmedi kişi e, ihlal kararına rağmen bakanlar komitesine geçti. İcrası bakanlar komitesi Azerbaycan hükümetine dedi ki giderim yolu en doğru giderim yolu bu kişinin tahliye edilmesidir. Çünkü kuvvetli suç şüphesi olmadan bu kişiyi tutmuşsunuz kanuna aykırı şekilde başından beri en sonunda yaklaşık bir dört yıl geçtikten sonra kararın verilmesinden başvurucuyu tahliye ettiler süreç içerisinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda vermiş olduğu ve altını çizmiş olduğu tespit çok önemlidir. Dedi ki sen bunu daha sonra tahliye etmiş olsan da artık... Bu iyi niyetli bir hareket olarak kabul edilemez. Sen bunu zamanında yapacaktın. İhlal kararı verildiği zaman. İhlali ihlali pekiştirdin aslında tabii, yani. Tabii onunla. ki o yüzden tam anlamıyla bir yerine getirme söz konusu değil. Bu mamur kararında da 18. madde ihlali tabii. vardı tabii değil ki. mi? Tabii yani, ki tabii ki. Aynı Osman yani Kavala kararında olduğu gibi. Osman Kavala, gibiydi. Selahattin Demirtaş. Evet, o da aynı Türkiye ile ilgili zaten 18. madde ihlali i̇ki sanıyorum tane. iki tane. İki tane karar var. Yani bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin mekanizmasını kabul ettiğimiz tarihten beri Türkiye'ye aleyhine iki tane 18. madde ihlali kararı var. Bunlardan biri Demirtaş kararı, birisi de Kavala karar. Kavala karar. Tabii kavala karar şu açıdan da önemli. Hep buna e, bu karara e, tutukluluğun kanuna aykırı olmaması sebebiyle... ...başvurucunun tahliye edilmemesi açısından bakıyoruz ama... ...az önce vurguladığınız husus da çok önemli bununla birlikte. Bu kararda aynı zamanda başka bir tespit daha yapıldı. Sadece tutukluluk değil bu kararın tespiti. Dedi ki bu karardaki tespitler bu yargılama sadece başvurucu açısından değil tüm sivil toplum ve muhalif sesler üzerinde de bir susturma aracı olarak kullanılmaktadır ve savcının iddianamesi de aslında temelsiz kalmıştır. Bir nevi sanık müdafilerinin de bu yargılamada altını çizerek defalarca vurguladığı gibi aslında iddianame çökmüştür. Bir deliller tartışılmadığı İddihanel, ortaya konulamadığı için. Tutuklamada yani mahkemenin tabiriyle siyasi bir taciz niteliğinde. Bunu açık şekilde söyledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve altını bir kez daha çiziyorum. Bunu sadece başvurucunun bireysel olayıyla alakalı değil. Buradan çıkışla aslında tüm sivil toplum üzerindeki bu susturma e, durumunun e, daha belirgin hale gelmiş olması açısından da vurguladığını söyleyebiliriz. O yüzden Osman Kavala kararı bu tespitler açısından bir bütün halinde bakıldığında gerçekten çok önemli bir karardır. E, fakat Gezi davasına baktığımız zaman dediğimiz gibi Osman Kavala davasının özgürlükler lehine değil iki açıdan etkisinin olduğunu söyleyebiliriz biliriz. Az önce bahsettiğiniz gezi davasının hızlandırılması sonuca bir çabuklukla gidelim hızlıca gidelim anlamında. İkincisi de e, ilk derece mahkemesinin altını sürekli çizdiği karar kesinleşmedi ki bahanesi. Ki ara kararlarında da yani gezi davasının e, yargılamasının sürdüğü mahkemenin son ara kararlarında da hep evet. işte e, Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın kesinleşip kesinleşmediğini soruyor. Biz bu konuda sizinle de aynı görüşteydik. Yani bu nihai bir yargı yani bu gizli davasıyla ilgili verilmiş e, işte iç denetimden geçmiş yargıtay süreçlerinden geçmiş bir nihai karar değil. Sadece tutuklamayla ilgili bir bir kararı. Yani idari yargıdaki yürütmenin durdurması kararı, işte ceza yargılamasındaki tutukluluk veya benzeri tedbirlerle ilgili karar veya hukuk yargılamasındaki ihtiyati tedbir kararı gibi bir e, önlem e, kararı bu. Ve bununla ilgili kararlar nasıl tutuklama kararı verildiğinde derhal hemen bu infaz ediliyor ve tutuklanıyor ise kişi e, özgürlüğünden yoksun bırakılıyorsa bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği tutuklamaya ilişkin ihlal tespitinin hemen giderilmesi gerekir. Burada benim kanımca 3 aylık yani dairenin verdiği kararın kesinleşip kesinleşmemesi ...konusu beklenmeksizin... ...tahliye kararı verilmesi gerekirdi Aynı ama... Aynı görüşteyim ama şunu da... ...düşünüyorum yani bir hukukçu olarak... ...hem ceza hukuk alanında çalışan hem de bir insan hakları... ...hukukçusu olarak ben bu olaya baktığım zaman... ...geçen birlikte... ...yaptığımız programda da bunun altını çizmiştik... ...HSK'nın vermiş olduğu... ...ilke bir, karar doğrultusunda... Evet, yani. ...bakınız... Kavala kararı kesinleşsin ya da kesinleşmesin. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin yine aynı doğrultudaki tutuklulukla alakalı içtahada dikkate alındığı zaman Ceza Muhakemesi Kanunu 100. maddesinin şartları dikkate alındığı zaman emin olun buradaki tutuklu başvurucu açısından, yargılanan kişi açısından herhangi bir kesin kararı beklemenize gerek yok tekrar bir değerlendirme yaparak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ve Ahim Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate alarak zaten tahliyesine karar verebilirsiniz. HSK'da bunu söylemiyor mu? İlke kararını dikkate almanız gerekir diye. Evet, evet. O yüzden de herhangi bir kesinleşme beklenmesi bana göre bir bahane olarak ancak değerlendirilebilir. Bir insan hakları hukukçusu olarak baktığımda elbette ki yargılamanın takdirini, mahkemenin takdirini elbette ki göreceğiz. Evet mahkeme çünkü sürekli bu ...bu karar kesinleştim, kesinleşmedim... Evet. ...diye soruyor. Oysa, evet, evet, zaten... ...kesinleşmeden <gülüyor> evet. bir hüküm kurup... ...dediğiniz gibi hüküm özü... ...hale getirebilmek için... ...ki e, hükümetin... E, ...bu verilen... ...ihlal kararına karşı... E, ...büyük dairede itirazı için... Mart son başı. süre Mart'ın Mart 9'u ya da onu evet. diye düşünüyoruz. Yani bunlar evvel bir hüküm kurup evet artık o hükmedildiği için. Bir de yani kısaca şeyi söyleyelim yani burada gezi davasıyla ilgili 3 kişiyle ilgili 312. maddeden hükümeti kısmen veya tamamen çalışmaya engellemek veya hükümeti devirmeye yönelik suç açısından ee, üç kişiyle ilgili 312'den Hı. cezalandırılma diğerleriyle ilgili e, yardım etmeden yardım ve e, yar, davada bulunamayan veya işte e, sorguları yapılamayan kişiler açısından da o tefrik kararı e, verilmesini talep etti savcı. Fakat Şimdi mesela mücella yapıcıyla ilgili 312. madde, hı hı. 312. maddeden cezalandırılma isteniyor. Niçin? Bu gezi olaylarında aktif rol aldığı için, gezi olaylarına katıldığı için. Ee, burada mücella yapıcıyla ilgili daha evvel, evet toplantı gösteri hı hı. ve yürüyüşleri yasasına aykırı hareketten dolayı dava açılmıştı ve bu konuda beraat kararı verilmişti ve bu karar kesinleşmişti. Evet denilebilir ki bu dava toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılıktan açılmıştı. Berat kararı verilmişti ama bu dava 312. madde. Oysa ceza yargılamasında e, mahkeme iddianamedeki eylemin yani gezi olayları işte bu gezi olaylarında mücella yapıcı şunu dedi. Can Atalay bunu dedi. Şunu yaptı gibi eylemleri toplantı gösteri yürüyüşleri yasasında ki iddianamede de sayılsa, burada da sayılsa, bunların toplantı gösteri gösteri ve yürüyüşleri yasasını ihlal ya da 312. maddeyi veyahut da 302. maddeyi ihlal edip etmediği konusunda tarafların, savcının, iddianame düzenleyen savcının, duruşmadaki mütalaa'yı veren savcının, Suçtan zarar görenlerin iddialarının, sanıkların ve müdafilerinin savunmalarındaki suçu anlatış biçimleriyle mahkeme bağlı değil ama olaylarla bağlı. Hı hı. Olaylar aynı yani mücella yapıcı ile ilgili suç oluşturduğu iddia edilen vakalar, davranışlar, fiiller aynı. E, bu ceza mahkemeleri e, yasasına göre, 225. maddeye göre bu eylemler bir defa yargılanmış ve bununla ilgili beraat karar verilmiş. Şimdi aynı eylemlerden dolayı mücella yapıcıyla ile ilgili 312. Hı. maddeden e, cezalandırılma isteniliyor. Bakalım ne karar verecek bu şeyle ilgili. Tabi mütalaa bazı birçok hukuk e, müdafiye de sanık müdafiine de henüz tebliğ olmadı. Evet. E, ama hani yargılamada ne olacak bu celse e, hepimiz göreceğiz değerlendirmeleri. Fakat e, az önce de söylediğiniz gibi bu delillerin takdiri meselesinde şimdi bu programın adı hukuk güvenliği programı ve hukuk güvenliği programında e, bir yargılamanın adil ...şekilde gerçekleşmesi... ...dürüst bir yargılama olması... ...kapsamında da baktığımız zaman... ...yargılamanın ceza muhakemesi kanunundaki... ...yani yargılamayı yöneten kurallardaki... ...temel, ilkeler. temel ilkelere... ...temel uygun yürütülmesi gerekir. Evet. Şimdi bu bir seri muhakemede olmadığına göre... ...o kapsamda bir suç da olmadığına <gülüyor> yeni, göre... ...yeni düzenleme göre... <gülüyor> ...basit muhakemede olmadığına göre... ...hiçbiri olmadığına göre... ...burada... Elbette ki ceza muhakemesi kanunu çerçevesinde bir yargılamada ne yapılması gerekiyorsa onların yapılması gerekir. Ama bu yargılamaya baktığımız zaman basına da yansıyan haberlerden belki e, dinleyicilerimiz e, karşılaşmışlardır. E, bir e, gizli oldu, gizli dahi değil aslında yanlış bir ifade kullandım. Akli melekeleri yerinde olmayan e, ortaya kendine atmış bir Tanıkla alakalı iki tane celse açıp savunmayı devre dışı bırakan ve e, savunmasız kendi kendine CMK'nın ilgili maddesinin e, usuli e, hükümlerini devre dışı bırakarak dinleyen bir mahkeme sanık müdafilerinin e, işte Ceza Muhakemesi Kanunu 204. 216. maddesi çerçevesinde delillerin değerlendirilmesi taleplerini bile almadı. Evet. Hani bu ee, enteresan Tabii ki bu sanıyorum <gülüyor> bu sanıyorum işte 18'indeki duruşmada bu delillerin tartışılmasını O isteyecekler. Ben bu arada yani bu gezi olayları sırasındaki. ...vakalar açısından... Evet. E, ...anayasa mahkemesinin evet. verdiği... E, ...iki önemli karar var... ...onlardan Biraz kısaca bahsedebilir miyiz... ...çünkü bunlar yeni kararlar değil mi? E, tabii mesela Öl Kasım sonunda... ...verdiği kararlardan bahsediyorsunuz... ...siz onun öncesinde evet. de Gezi Parkı... E, ...olaylarıyla alakalı olarak... ...verdiği kararlar oldu... ...bunlar şu açıdan verilmiş Şimdi önüm, kararlardı... ...şimdi özür dilerim bir tane 8 Aralık 2019'da verilen... Tabii, tabii. ...Gezi Parkı ile ilgili bir karar var... ...yine... E, 4 Temmuz 2018'de resmi gazetede yayınlanan bir karar var. Anayasa Mahkemesi evet, e, kararı var. Evet. Çok fazla kararı var. Bunların hepsi evet. üçüncü madde. Yani e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üçüncü maddesi. E, anayasamızın da kötü muamele yasağını düzenleyen e, maddesiyle alakalı olarak verilmiş davalar. Yani e, temeline baktığımız zaman bu davaların, bu başvuruların ortak noktasının ben sadece e, gaz e, müdahale ve tazdikli su müdahalesi açısından olan kararlardan konuşacağım biraz. Şimdi e, güvenlik güçlerinin bu toplumsal e, protestolar yaşanırken Gezi Parkı'nda güvenlik güçlerinin ölçüsüz müdahalesi ne ilişkin başvurularda Anayasa Mahkemesi hem örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı bakımından değerlendirme yaptı başvurucular açısından hem de benim için en önemli olan bu başvurular kapsamında Ölçüsüz müdahalenin insan haysiyetiyle bağdaşmayan müdahale olarak e, hem usulü hem de bazı davalar açısından maddi açıdan ihlale sebebiyet verdiğini söyledi. Bu şu anlama geliyor. Aslında gezi olaylarına ilişkin başvurular anayasa mahkemesi önüne gelen değerlendirildiğinde bunların e, ya polisin güvenlik güçlerinin e, orantısız şekilde gazla ...müdahale etmesi, gaz fişe ile müdahale etmesi... ...ve Ki asıl, asıl gezi olaylarındaki şiddet buradaydı bu. yani. Bu, şiddet bu. Tam da aslında Anayasa Mahkemesi'nin tartıştığı... ...bu noktadaki ölçüsüz kullanılan güç ve oluşturulan şiddetti. Ve buradan ihlal kararlarını çıkardı Anayasa Mahkemesi. Bazılarında usulü ihlal karar çıkardı. Şunu kastediyorum. Bu kişilerin yargılanmamış olması... ...ve yargılanmamalarının arkasındaki sebebin de... Çoğu kişi hakkında, çoğu güvenlik görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemiş olması. Bakınız bu önemlidir. Evet. Ve usulü yükümlülüklerini devletin ihlal etmesi dolayısıyla ihlal kararları var. Ve biz bu ihlal kararlarıyla eş zamanlı olarak 30 Ağır Ceza Mahkemesi önünde Silivri'de ne görüyoruz? Toplumsal e, bu toplumsal olaylarla alakalı olarak e, orantısız güç kullanan ve aslında ihlal olduğu... Anayasa Mahkemesi kararlarıyla da tespit edilmiş bir durumdan ziyade biz temel hakkını kullanmış, örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde hareket etmiş, ifade özgürlüğünü kullanmış insanların yargılandığını görüyoruz. Ee, bir insan hakları hukukçusu olarak böyle bir değerlendirme yapabilmem Oradaki mümkün. Oradaki şiddetin sorumlusunun yani anayasa mahkemeleriyle de saptanan yani devletin kolluk gücünün kullandığı şiddetin... Ee, olduğunu saplayan bu kararlara rağmen yani e, ifade özgürlüğünü ifade özgürlüğünün ayrılmaz parçası olan Tabii. örgütlenme propaganda toplantı. bu propagandanın evet. bu propagandanın toplantı ve gösteri yürüyüşleri şeklindeki e, biçimini e, cezalandırmak isteyen bir davayla karşılaşıyoruz ve bu davada tamamıyla yani akıl almaz bir şekilde 312. maddeyle cezalandırılma isteyen bir iddia Şimdi yine 312. madde ile ilgili cezalandırma istiyor. Bir kısmı asli fail olarak 312'den evet. bir kısmı 39'la işte yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasını isteyen bir mütalayla karşı karşıyayız. Daha evvel söylediğim gibi yani bu konuda verilmiş... E, beraat kararları varken hatta 312. maddeyle cezalandırması cezalandırılması tekrar mütala ile istenen mücella yapıcının daha evvel bu konuda beraat karar varken e, bir cezalandırma isteği ile karşı karşıyayız. Şimdi e, yani bu anayasa mahkemesi kararlarıyla bu mütala karşılaştırıldığında e, kavana ile ilgili verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin, yani tutuklamaya ilişkin baştan itibaren ihlal e, vardır e, dediği karara rağmen e, tahliye edilmeyerek sürdürülen bu yargılamaya baktığımızda e, son işte biraz evvel sizin de söylediğiniz hakimler savcılar kurulunun evet. e, hakimler ve savcılar için yani bu ağır ceza, suç ceza, asiye ceza, hukuk ve ceza hakimleri, istinaf hukuk ve ceza hakimleri, yargıtay hukuk ve ceza hakimleri açısından koyduğu kriterlere baktığımızda anlaşılmaz bir süreci yaşıyoruz. Yani Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun veya artık Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun verdiği bu ülke kararları. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararlara bakarken ülkemizin hukuk geleceğiyle ilgili umutlu işte Tabii. iyiye giden bir ışık, bir aydınlık görürken uygulamada bu kadar eee Tepe'den gelen hukuk yargı kurumlarının hı hı. E, düzenlemeleri, kararları, açıklamalarına rağmen... ...hatta hükümetin işte yargı reformu strateji belgesiyle koyduğu çerçeveye baktığımızda... ...bunlarla bağdaşmayan bir e, yargı uygulamasıyla Bazı karşı karşıyayız. Var. Mahkemeler evet, tarafından. Evet. Şimdi... E, Şimdi isterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra e, bu diğer bekçilerle ilgili ve e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Nord önemli iki, iki önemli karara da e, değinmeye çalışalım zamanımız yettiğince. Bu bir portekizce bir şarkı ve şarkının aslında adı bir çiftçinin cenaze töreni diyor. Bakalım ne diyor. tais com palmos medide a conta menor que tiraste em vida é a conta menor que tiraste em vida é de bom tamanho nem largo nem fundo é a parte que te cabe nesse latifúndio é a parte que te cabe nesse latifúndio não é cova grande é cova medida É a terra a que querias ver dividida É a terra a que querias ver dividida É uma cova grande pra teu pouco defunto Mas taras mais ancho que estavas no mundo Mas taras mais ancho que estavas no mundo É uma cova grande pra teu difunto barco Porém masculino sentir as lá porém mais que no mundo lá é uma cova grande para tua carne e boca, mas a terra dada não se abre a boca mas a terra dada não se abre a boca mas a terra dada não se abre a boca a terra Não se abre a boca a terra Não se abre a boca É a parte que te cabe Nesse É a terra que querias Ver dividida 94.9 Açık Radyo'da Bir hukuk güvenliği programındayız Tuğçe Duygu, Kükçal e, Avukat Tuğçe Duygu, Köksal arkadaşımızla son günlerin hukuk güvenliğini doğrudan ilgilendiren kararlarını, davalarını, e, yasal düzenleme e, girişimlerini değerlendiriyoruz. Kamuoyunda bugün e, çok herkesin tartıştığı, acaba bu nedir diye tartıştığı yeni bir şey var. Aslı 1966'ya dayanan bir şey. E, gece ve çarşı bekçilerinin e, yasal düzenlemesiyle ilgili. Bununla ilgili sanıyorum 18 maddelik yeni bir ekleme yapılacak. E, bu konuda yasal e, hem ana muhalefet tarafından hem kamuoyu tarafından ciddi tepkiler geldi. Bu yeni düzenlemenin çerçevesi nedir? Bunun polis vazife ve salahiyetleri yasası çerçevesinde değerlendirdiğimizde kamuoyunu rahatsız eden yönleri neler? Bunları bize kısaca böyle Evet, biraz üzerinden geçebiliriz çünkü aslında kamu oyunu çok ilgilendiren bir kurum. Her her zaman etrafta özellikle geceleri görürdük e, toplu hallerde yürürler, üzerlerinde de kahverengi bir e, üniforma vardır. E, hep ...birebir rastladığımız, karşılaştığımız aslında e, kişilerden bahsediyoruz bekçiler. O yüzden iç içeyiz e, bu anlamda da halk da çok merak ediyor bunlarla alakalı düzenlemelerin neyi değiştirdiğini. Ne vardı, ne eklendi, ne değişti. Ve sanıyorum yani şu andaki bekçilerle ilgili imaj hiç de öyle Orhan Kemal'in <gülüyor> bekçisine benzemiyor. E, şimdi tabii verilen yetkiler son e, değişikliklerle geliştirilen ve genişletilen yetki. ...yetkilere bakıldığı zaman çok ciddi yetkilerin... ...verilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk defa... ...bu yetkiler bu kişilere verilmiyor elbette ki... ...bu yetkiler polisin yetkileri yani... ...kolluğun yetkileri Olma genel hayat. olarak baktığımız zaman... ...şimdi belki dinleyicilerimizin... ...gözünde hukukçu olmayan dinleyicilerimizin... ...gözünde canlanacaktır. Efendim bir toplu... ...taşıma araçlarının etrafına... ...işte Marmara'ya gittiğiniz zaman... ...diyelim ki ya da metroya gittiğiniz zaman... ...metrobüse gittiğiniz zaman hep biz kollu... ...polisi görürdük bize GBT sorarken... ...GBT bize bakarken... ...gerektiğinde Araçları... yaparken. Evet. Ee, arama yaparken PVS, Polis Vazife ve Selahitleri Kanunun 4A maddesi kapsamında e, kaba üst araması olarak tabir ettiğimiz aramayı yaparken e, onun dışında önleyici arama da var elbette ki o ayrı bir e, mesele ama ben PVSK yani Polis Vazife ve Selahitleri Kanunu'nun 4A maddesindeki polisin durdurma yetkisinden bahsediyorum. Bu zaten polise verilmiş bir yetkiydi. Evet. Şimdi biz aslında şunu tartışıyorduk. Bu bekçi düzenlemesi geçmeden önce. Polisin bu yetkileri kullanma şeklinde de problemler var kendi başına bunları kullanabilir mi ne, ne dereceye kadar kullanabilir bu durdurma ve kaba üst aramasını nereye kadar ve kullanabilir hangi koşullarda? hangi koşullarda kullanabilir Efendim kaba üst araması yapılırken aramanın kapsamı tam olarak ne olur oradan elde edilen bir e, madde bir unsur delil olarak daha sonra kullanılabilir mi bunun şartları nedir savcıdan talimat alması gerekir mi Emir alması gerekir mi uçak ...perçevede biz bunları tartışıyorduk. Birdenbire biz bunları tartışırken... ...ve bunlar acaba nasıl iyileştirilebilir diye... ...üzerine hukuken değerlendirmeler yaparken... ...tartışmalar yaparken, öneriler getirirken... ...birdenbire bu yetkileri aldılar... ...aynı zamanda bekçilere de verdiler. Kaldı ki tabii bu iyileştirmelerle ilgili... E, e, ...temel kriterimiz bütün bunların... ...yani mümkün olduğunca... ...yargıç tabii ki. kararıyla... Çok acil hallerde hı hı. savcının e, talimatıyla sanıyorum o da polis vazife ve salahiyetleri yasası 61 mi evet. öyle öyle, o onunla yapılması gerekiyordu. Şimdi burada polislerin ötesinde bekçilerle ilgili ve e, bu düzenlemeler. Peki bunlar bunlarla ilgili. E, sizin söylediğiniz bu üst araması ile ilgili e, olması gereken neydi ve bu, bu düzenlemede e, neler yapıldı bir onu kısaca. Şimdi burada e, az önce de söylediğim gibi e, durdurma yetkisi kolluğa verilmiş olan kişinin e, normalde eski e, yani PVSK düzenlemesine baktığımız zaman Polis mahpus ve, sebeple e, polisin. Benzemem. Makul sebeple ki bu makul sebepten makul şüpheden bahsetmiyorum bakınız evet. makul sebep şudur polisin kendi bilgi ve tecrübesine göre önceki tecrübelerine göre makul sebep görüp bir kişiyi durdurmasıdır kimlik sorma amacıyla bu yapılır yani GBT olarak bizim gördüğümüz e, mesele daha sonrasında eğer ortaya bir şüphe çıkıyorsa yapması gereken tek bir şey vardır. Çünkü artık bu saatten sonra şüphe makul şüphe oluştuğu düşünüldüğü anda ceza muhakemesi kapsamına girilir ve savcının emri talimatı doğrultusunda ancak işlem yapılır. Çünkü ortada bir makul şüphe varsa e, soruşturma başlaması için soruşturmanın amiri olarak tabir edebileceğimiz savcının e, emri altına girmesi lazım meselenin. Fakat uygulamada da baktığımızda polisler makul e, sebeple kişileri durdurup daha sonra bunları işte tutanak e, oluşturup e, bu tutanak içerisinde ifade yerine geçebilecek çeşitli sorular sorup bunları ko kolla polise e, savcıya iletmesi için teslim edebiliyorlardı ve biz bunların üzerinden hep şunu söylüyorduk e, bu yöntemle alınmış. Tutulmuş bir tutanak içerisinde ifade teşkil eden e, unsurlar da olduğu için ve bunu ancak soruşturma evresinde savcının talimatıyla polis yapabileceği için ifade almayı Bunların hukuka aykırı delil olduğunu ve dikkate alınmaması gerektiğini söylerdik. Bununla ilgili problemler vardı. Şimdi bekçiye baktığımız zaman da bekçiye getirilen düzenlemede aynen bu durdurma etkisi veriliyor kimlik sorma amacıyla. GBTS'ine bakabilecek e, daha sonra da kaba üst araması yapabilecek. Bir de şu tartışılmıştı onu çıkardılar tabii üzerine konuşmaya gerek yok. Bu zaten e, tamamen e, hak ihlal eden bir mesele olurdu eğer tutulmuş olsaydı. Sıvazlama yapması meselesi. E, fakat bu çıkarıldı böyle bir durum söz konusu değil. Kaba üst araması. Şimdi kaba üst araması sırasında uygulamada bekçi kaba üst araması sırasında bir şey eline geldi cebinde diyelim, diyelim ki. ki. silah benzeri. Mesela ne yapacak? Ne yapacak bekçi? ...şu an polisin uygulamada yaptığını mı yapacak, Yapabilmek yoksa ya? başka bir uygulama mı olacak? O yüzden de bunların çerçeveleri çizilmeden, bu konulardaki eğitimler bekçilere verilmeden... ...bekçiler bu konu, konuda donanımlı hale getirilmeden ki polis göreve gelmeden önce ciddi bir eğitimden geçiyor. Ee, en azından bu mevzuat eğitimi silahı nasıl kullanacağı, bu maddeler çerçevesinde yetkilerinin ne olduğu, e, zor kullanma yetkisinin nereye kadar olduğu, sınırlarının ne olduğu konusunda ciddi bir eğitimden geçiyor polisler. Bunu düşünüyoruz. Bu şekilde Ve onların bir eğitim, eğitim seviyeleri çünkü bu, bu eğitim seviyelerindeki kişileri polise... Tabii ki polis, ama e bekçi açısından aynı şeyi söyleyemeyiz şu aşamada. Çünkü henüz buna hazırlıklı olmadıklarını düşünüyorum. Böyle bir altyapı olup... Aluşturulmadan bu Böyle kanun çıktı. Böyle bir eğitim de Henüz yok de bildiğim belki yok. kadarıyla. Ee, onun dışında kadın bekçilerin sayısının arttırılması gerekiyor. Ben hiç kadın bekçi görmedim. Etrafta alındığı söyleniyor. söyleniyor. Evet. Mesela bunların kadrosunun arttırılması gerekir. Eğitimlerin yapılması gerekir. Hem mevzuat eğitimi hem görev kapsamlarının ne olduğuna ilişkin eğitim. Hem de zor kullanma yetkisine ilişkin. Bakın silah kullanma yetkisi de var. E, bekçinin. Bekçilerde de silah var. Görmüşsünüzdür. Hani be bellerinde evet. taşırlar. Zaten vardı. Ama şimdi biz polisin bile silah kullanma, e, zor kullanma yetkisinin sınırlarını tartışıyorken ve mevzuatımızı polis vazife ve selahitleri kanununu e, iyileştirmeye çalışmışken bu anlamda güç kullanımının seviyelerini tek tek belirlemişken e, bu kapsamda eğitimler yapıyorken çerçevesini çiziyorken polise karşı e, bekçilerin bu eğitimleri almadan doğrudan bu yetkilerin e, genişletilerek verilmesi bana doğru gelmiyor ama bununla şimdi ilgili ben, hızlı şekilde bu eğitimlerin yapılması gerektiğini şimdi düşünüyorum şimdi ben burada şöyle şöyle bir şey düşünüyorum şimdi poliste de diyelim bir demin çok önemli bir şey söylediniz dediniz ki işte bir bir polis veya kolluk kendi mesleki tecrübesiyle ve deneyimiyle birisini durdurdu Hı. İşte arama üst araması yaptı, kaba üst araması yaptı diyelim. Sonra birdenbire şüphelendi. Evet. Şimdi adli soruşturma adli şey başlıyor. Faza geçtik. Evet. Şimdi oysa oysa e, yani bir adli soruşturma için e, kolluğun müdahale edip arama yapabilmesi, işte bizim e, Ferudun Hocanın söylediği gibi polisin mesleki tecrübeleriyle edindiği bir e, deneyle Hı -hı. şüphelenmesi değil. Komşu Ayşe teyzenin evet. e, şüphesiyle. Yani Ayşe teyze baktığında yürüyen adamın, koşan adamın veya işte bir yerde bekleyen adamın durumunda ya bu normal durmuyor. Bunda bir şey var Hı -hı. diyeceği bir şüpheyi e, bir edinmese, edinmesi doğrusu, lazım. Evet. Ve ondan sonra bununla ilgili yani kolluk Ayşe teyzenin Şüphesini gördüğü zaman yani daha ciddi bir şüphe gördüğü zaman bu müdahaleyi yapabilmeli. Şimdi bunlar basit gibi görünen şeyler ola, ayrıntılar olabilir ama polisin ben önce işte kendime seki tecrübemle adamı durdurdum. Evet, ama istedim? arkasından başka şeyler çıktı ben hemen polis savcıya bile sormadan işte adli soruşturmaya başlattım. Şimdi bunların bu tabloyu. Türkiye'nin veya herhangi bir ülkenin bir toplumun içinde yaygın olarak uygulanır gördüğümüz zaman artık toplumun, demokratik bir toplum olmadan çok baskıcı ve polis devleti görüntüsü veren bir tablosuyla karşılaşıyoruz. Asıl bizi rahatsız eden ve kamuoyunun ya ne oluyor? bu, bu işle şimdi bir de bekçilerle mi böyle bir bizim üstümüze gelecekler bekçilerle mi bu işler yapılacak diye endileş, endişelenmesindeki sebep birazcık bu gibi ge geliyor bana. Yoksa bekçilerle ilgili işte bir takım görevleri verirsiniz. Onlar da polis neyse onu yapar. Ama Polisin e, polis olmak için gereken eğitim şartları evet. tecrübe Tabii, şartları başka e, bekçi için başka bekçilere dolayısıyla e, verdiğiniz bu yetkiler veya görevler diyelim görevleri e, yani polise verilen yetki ve görevleri bekçiye verirseniz bu iş yani. Ee, herhalde. O zaman niye böyle evet. bir ayrım var? Benim aklıma hep böyle, o geliyor. Niye evet, o da polis evet. değil o zaman? Evet, Aynı yani. yetkiyi kullanıyorsa. Evet, evet yani. Ee, bu soru hep aklımızda olacak e, bu şartlar altında. Ama bu düzenlemenin dediğim gibi uygulamasının e, görülmesi gerekiyor. Ama eğitimin e, bekçiler açısından e, ivedilikle gerçekleşmesi gerektiğini e, ve bu çerçevede... E, ...daha çok eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bekçilerin bu yetkileri kullanmasını eğer müsaade ediyorsanız... ...polisler gibi e, aynı çerçevede e, eğitilmesini de sağlamak zorundasınız. Ama her zaman dediğim gibi bu soru bende baki kalacak. O zaman polisle bekçi arasındaki fark nedir? Ben yani burada birazcık doğrusu e, özellikle bunu şeye söyleyin... Ee, meclise sunarken e, AKP milletvekili Sayın Muş'un açıklamasından yani adli ve kolluk hizmetleriyle ilgili e, daha e, etkili, verimli e, işlevsel bir hizmetin e, sayısının artırılmasından daha çok istihdamın e, sağlanmasına yönelik bir e, amaç güttüğünü açıklamalardan öyle anlıyorum. Hmm. E, bunun yani işte AKP'nin kendi gayri resmi e, olan işte silahlı e, güçleri işte efendim bunları resmi hale getirmiyor şeklindeki getirmek istiyor şeklindeki siyasi açıklamalara girmiyorum. Yani bunla, bunlar ayrı tartışmalar hmm. ama yani bu insanların ee, hakikaten e, polis ve vazif polisin vazifesi kolluğun vazifesi görevleri dışındaki e, görevleri ayrı bir görev yapacakmış gibi e, düzenleme yapılmasının evet. bu amaca yönelik bir e, yasal düzenlemeden daha çok istihdama Hı. yönelik bir düzenleme olduğu izlenimine ediniyorum ben. Tabii ki polisin güvenliği, pardon devletin güvenliği sağlamak e, asli görevleri arasında. Yani vatandaşının Bu. güvenliğini sağlamak, yaşam hakkını korumak. Pozitif yükümlülükleri bunu gerektiriyor zaten. Ama işte bunu kullanırken de kendisine bir açık çek vermiyor. Bunun bir takım kuralları var. Polis vazife ve selahetleri kanunu... E, çok fazla ihlal kararından sonra baktığımız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu haline çok. geldi. Zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisiyle alakalı bizim polis vazife ve selahitleri kanunumuzun 16. maddesi çok eleştirildi zamanında. Ama şu hale bile biz belirli bir tecrübeden, belirli bir birikimden sonra geldik. Hala yani bir anlamda da eleştirdiğimiz bu, bu noktaları var. bir anlamda yontula yontula. Tabii ki. Yani bu yeni bir makul heykel evet. olmaya başlarken. Bu şimdi... kazanımlar evet, diyelim. Evet. Hani bu kazanımlar hanımların birden bire bambaşka bir şimdi bekçilere aynı görevleri veriyoruz deyip tekrar baştan başlamanın bir manası olmadığını düşünüyorum. o yüzden de hani biz bu kazanımları en iyi şekilde en etkili şekilde nasıl kullanırız diye aslında eee düzenlemelerin iyileştirilmesine gidilmesi gerekirken farklı farklı düzenlemeler yapılıyor. Evet. Bunlar da sanıyorum yani Anayasa Mahkemesine ee, yani bireysel başvuruyla değil belki ama yani e, herhalde güzel e, bağladınız e, şu an itiraz yok <gülüyor> itiraz yoluyla gidip bunlar da geri dönebilir diye düşünüyorum ben güzel yani. bağladınız bugün evet. çıkan iki tane karara. Evet, evet yani bu iki bakalım onlar ne diyor bunlar ilginç ama değil mi evet bu yani yeni bugünkü soyut bu norm günkü, denetimi kararı. Yani ver. bunlar hakikaten yeni, taze. Şimdi, günü birlik ıı, ıı, bir evet. hukuk güvenliği programı için günü birlik Anayasa Mahkemesi kararı. Tesadüf oldu. Onun için çok teşekkür ediyoruz gene size. Ee, şimdi bunları konuşmazsak olmazdı çünkü hakikaten tesadüfen bugün çıktı ve e, tam da e, gününde sizlerle paylaşma imkanı bulabildik. Bugün Anayasa Mahkemesi iki tane norm denetimi kararı verdi. Şimdi Bilmeyen, hukukçu olmayan dinleyicilerimiz için söyleyelim. Ee, baş, bireysel başvurular kapsamında değil, anayasaya aykırılıkla alakalı olarak e, belirli kanun maddelerinin anayasa mahkemesi önüne taşınmasından söz ediyoruz. Anayasaya aykırılık iddiasının değerlendirilmesi yani bir maddenin. iki tane kanun kapsamında bu değerlendirme yapılmış anayasa mahkemesi tarafından. Bir tanesi 7071 sayılı... ...olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair kanun. Kanun çünkü maddeleri... önce kanun hükmünde kararnameler çıktı daha evet. sonra bunlar yani ilke kanun hükmünde karar ve kanun hükmünde kararname kanunu çerçevesinde meclisten geçti. Meclisten Bazıları geçti. geçti. Bu Buna, bahsettiğimiz bu... 678 sayılı kanun hükmünde kararnameydi. Yasalaşan. Evet. Diğer kararı da e, başka bir kanun hükmünde kararnameye ilişkin. Onda da 7069 sayılı e, kanun hükmünde kararnamenin değiştirerek kabul edilmesine dair kanundaki hmm. bazı maddeler. Evet. Şimdi Dinleyicilerimiz açısından bu neden önemli? E, çünkü hep tartışılan bazı konulara ilişkin bu terör örgütleriyle ilgili ...iltisaklı ve irtibatlı olmak meselesiyle ilişkin iki tane e, kanun kapsamında değerlendirilen maddelerden bahsediyoruz. Bir tanesiyle alakalı anayasaya aykırıdır diyerek iptal karar verdiğini görüyoruz. Bir diğer e, kanunla alakalı maddeleriyle alakalı ise anayasaya aykırı değildir. İptali talebinin reddine şeklinde karar verdiğini görüyoruz. Bu iki zıt kararın... Ortak yanı birbirine çok yakın düzenlemeler olmasına Doğru. rağmen öyle bir şey değil mi? Doğru. Yani i̇şte mesela... incelikli farkı da bize sonra söylersiniz. Evet bir, bir, bir, bir farkı ortaya koyacağız şimdi anayasa mahkemesinin gerekçesiyle basın, ee, basına yansıyan gerekçesiyle. Şimdi terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişilerin kamu ihalelerine katılamayacaklarını öngören kural. Ki 15 Temmuz'dan sonraki bütün ...işten almak, görevden almak... ...görevlere evet. son verme... ...okuldan alma, atılma... ...işten atılma gibi eylemlerde... ...ve arkasından açılan... ...işte hatta hakim ve savcılarla ilgili... ...soruşturmalarda... E, ...ve değişik iddianamelerde... ...yani... E, ...Fethullah Gülen... E, ...paralel devlet yapılanması... ...iddiasıyla açılan iddianamelerde... ...kullanılan bir betimleme bu. Evet. Yani... Terör örgütüyle irtisaklı irtibat ve irtibatlı. Veya irtibatlı. Veya irtibatlı. Evet. Şimdi bunu bildiren kim? Anayasa Mahkemesi de ona da de değinmiş zaten. Evet. Ya diyor Emniyet Genel Müdürlüğü. Ya da Milli İstihbarat Teşkilatı yani hmm. istihbari bir takım bilgilerden bahsediyoruz diyor Anayasa Mahkemesi. Ve diyor ki e, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı yapılan bildirimin kural olarak diyor Anayasa Mahkemesi ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani bundan neyi kastediyor? İstihbari bir takım bilgiler olabilir. Devlet istihbari bilgi toplayabilir. Ancak burada... Bu kanun düzenlemesiyle alakalı şunu söylemiş ve altını çizmiş. E, ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu yok. Evet, e, güvenlik kurumlarınca yapılıyor bu değerlendirmeler. Evet ama diyor ki otomatik olarak sonuç doğurması ve e, gerçek ve tüzel kişilerin terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yetkisinin bu şekilde otomatik olarak verilmemesi gerekir diyor. Bunun diyor yargı denetimine tabi olması gerekir diyor. Bir hukuk devletinde. Evet. O yüzden de şunu söylemiş tam da aslında e, insan hakları çerçevesinde ele aldığımızda bunu hep söylediğimiz şudur. Malon... Ee, ...Birleşik Krallık kararında da dinlemelerle ilgili bunu söylemişti ve bunu biz hep zikrederiz. Der ki eğer dinleme yapılıyorsa ya da güvenlik güçleri istihbari bir takım bilgiler topluyorsa, topluyorsa... ...istihbari gizli olarak toplanan her bilgi daha çok keyfilik içerir, keyfidir. Keyfi olduğu için de bunlar toplanabilir. Ama bir denetim mekanizması öngörmeniz gerekir. Bu da yargısal denetim mekanizması olmalıdır. Anayasa Mahkemesi de aslında bu temel ilkeleri esas almış. iptal kararını verirken ve demiş ki sonuç olarak e, bu konuda demiş olası keyfilikleri önleyecek yasal güvencelere yer verilmemiştir bu maddede demiş. O yüzden de sonuç itibariyle. Çalışma ve sözleşme hürriyetine yönelik orantısız bir sınırlama getirdiğinden bahisle Anayasa Mahkemesi Anayasa'ya aykırılığı kabul etmiş ve iptal etmiş. Fakat bunu kamu ihalelerine yapıl e, ihalelerine başvuru kriteri olarak bunun getirilmesi yönünden yapmış. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. E, şu an çok seri davalardan bir tanesi de şudur, en çok gündemde olan davalardan bir tanesi. En çok davalardan bir tanesi. Ee, hani burada demiş ya ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte evet. bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğu bulunmuyor bu bilgilerin. Ki olmaz hakikaten yani. Evet. Çünkü bu, bu bilgileri siz getirip dosyaya koyarsanız bu bilgiler nereden alındı, ne zaman alındı, kim aldı... Bunlarla ilgili tanıklar, kanıtlar nedir? Bunları ceza yargılamasında tartışmadığın sürece hiçbir anlamı tabii yoktur bunları. İşte idare bu işlemi yapacakken de bunu denetleyecek bir merciye, yani yargı organına ihtiyacımız var. Şimdi diğer kararında tam tersi yönde iptaline gerek yoktur, iptali isteminin reddine dediği kararda anayasaya uygun olduğu gerekçesiyle ise şunu söylemiş. Bu da ee, çok enteresan bu, çok tabii. Çok enteresan. Herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı veya irtibatı bulunmadıkları bulunmadıkları iddiasıyla yargı yoluna başvurup yargı yerlerince haklı bulunanların demiş ee, bazı mesleklere girmelerinde bir engel bulunmamaktadır. Şimdi bu davayı da anlatacağım çok kısa şekilde fakat şöyle bir durum söz konusu. Az önce dedim ya çok seri başka davalar var. Ee, i̇stihbari bilgi toplanıyor. İstihbari bir takım soruşturmalar var. Fakat kişi bunu bilmiyor. Hakkında bir ceza davası yok ya da takipsizlik kararı verilmiş ya da beraat etmiş. Terör irtibatı ve iltisakı olduğu gerekçesiyle. Bunun e, idaresine rağmen. Fakat beraten. mesela görevden uzaklaştırılıyor bu kişi. E, çünkü diyorlar hakkınızda e, ihtiyaten bu tedbiri aldık. Niye? Çünkü istihbari bilgi var arkada ve bu kişi bunu göremiyor, sorgulayamıyor da. Şimdi aslında Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar bununla çok bağdaşıyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki istihbar bilgi toplayabilirsiniz elbette ki. Devlet şüphelenir ama dürüst davranması da gerekir. Yani ortada eğer bu kişinin haklarından yoksun kalmasını gerektirecek bir müdahale varsa o zaman buna ilişkin yargı yolunu da tesis etmek mecburiyetindesiniz. İtiraz yollarını ya keyfiliğe karşı bütün yolları. Şimdi bu kararı verirken Anayasa Mahkemesi diğer kanun kapsamında da ee, sıkıntı görmediği mesele şu, terör örgütleriyle iltisatlı veya irtibatlı bulunanların noter, arabulucu bulucu, bilirkişi olmamasını öngören kural. Olamamasını. Olamamasını. Evet. Şimdi burada da biliyoruz ki bir değerlendirme yapılıyor, kamu kurumları tarafından ve bu kişilerin bu mesleğe, Girmemeleri konusunda kanaat bildiriliyor ve mesleğe alınmıyorlar. İşte bu kanun maddesiyle alakalı olarak ise Ki anayasaya ayrılık görmedi. Kanun hükmünde kararnamenin... ...daha sonra meclisten geçirilerek artık kanun haline gelmiş olması nedeniyle. Tabii. E, Olağanüstü hal kan... zamanıyla alakalı zaten ikisiyle ilgili de konuşmuş Şu an için konuşuyoruz. Evet. evet. E, şimdi Anayasa Mahkemesi bu kapsamda incelemesini şununla sınırlamış. Demiş ki ben cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız değerlendirmemi yapacağım demiş. Evet. Tamamen kamu kurumuna girip girmemesiyle alakalı. İşte noter ve ara bulucu ve bilirkişi olup olmamasıyla alakalı. Yani bir mesleğe girişten bahsediyoruz aslında. Ee, şimdi burada tabii şeyi söylemesi enteresan az önce de söylediğim gibi yargı yoluna başvurup yargı mercileriyle haklı bulunanların bu mesleklere girmelerinde bir engel bulunmamaktadır diyor. Yani diyor ki beraat karar verildiyse hakkında ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiyse senin önünde hiçbir engel yok diyor. Ama işte uygulamada bunun öyle olmadığını görüyoruz. Evet. Hakkınızda beraat kararı olsa da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar olsa da e, hakkınızda eğer daha önceden elde edilmiş bir istihbari bilgi varsa bir güvenlik bilgisi varsa e, bu çerçevede e, kamu kurumu diyelim ki ya da bir meslek kuruluşu takdirini bu yönde kullanabiliyor. Şimdi zaten Ay, orada Duygu Hanım, şeyi anımsıyorum ben. Mesela e, e, belli disiplin kurulları, memurlarla ilgili disiplin kurulları, avukatlarla ilgili disiplin kurulları, hakimlerle ilgili disiplin e, şeysi süreci, e, noterlerle de ilgili. Bunlar e, mesela hakkında bir soruşturma açılmış, dava açılmış, sonuçta beraat verilmiş olsa bile... Kendisine yöneltilen eylemlerin e, meslek kurallarına aykırı olması nedeniyle e, disiplin cezası verilebilir ki disiplin cezalarının içinde kınama uzaklaştırma işte maaş kesme bazılarında bazılarında da meslekten ihraç şeklinde ama her halükarda bütün bunlarda yine yani disiplin soruşturması ve disiplin soruşturması sonucu verilen yani bu tür e, mahrumiyetlere ilişkin kararlarda da e, kanıtların olması gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu anayasa mahkemesi kararının e, ilginç bir karar olduğunu. İlginç karar. E, tarafından da, evet. Şu e, açıdan da çok ilginç bir karar. E, bakın biz hep şey deriz e, kanunun geniş yazılmamış olması gerekir. Kanunilik kriteri neyi kapsar? Öngörülebilir. Yazılmış olmasını kapsar maddenin ee, kapsam itibariyle. Şimdi biz hep şunu söylerdik işte terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olma durumu geniş. Tam olarak ne terör örgütüyle iltisaklıdır ne terör örgütüyle irtibatlıdır bunu tam olarak anlayamıyoruz. Fakat anayasa mahkemesi şu tespitini yapmış bu kararda o açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ortaya çıkabilecek diyor iltisaklı veya irtibatlı olmakla ilgili bütün durumları kanun koyucunun önceden belirleyip tek tek kanuna kazoistik şekilde yazması mümkün değildir diyor. Bunu bekleyemezsiniz diyor kanun koyucudan. Evet. Ee, mesela bunu söylemiş bir de tabi bu karardaki mesele e, diğerinden farklı olarak az önce altını çizmiştim keyfiliği önleyecek yasal güvenceler yoktu kamu ihalelerine katılmakta bu kararda ise makul dengenin kurulduğunu ve ölçüsüz bir sınırlama olmadığını şöyle söylemiş onunla da bitirmiş olayım ee, yasada diyor. Kuralların amacı dışında keyfi olarak kullanılmasını önleyen yasal güvencelere yer verilmiştir diyor. O yüzden de ölçüsüz bir sınırlama getirmediği sonucuna varmış. Evet yani bu iki anayasa mahkemesinin norm denetimi bireysel başvuru üzerine değil evet. e, yani e, yasal e, süreçlerle. Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış iptal davası evet, şeklindeki başvuruların sonuçları. Bunların bence hukukçular ve akademisyenler tarafından incelenmesi Tabii. gerekiyor. Bizde çok ilgilendirdiği için bugün bunları bize aktardığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Bize bugün müziği ulaştıran Senta Urgan arkadaşıma da ayrıca buradan çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo program destekçisi olun